Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Cihad. 2395 Abdullah bin Selamdan. Biz Ali Selamın asabından bir topluluk olarak oturup aramızda konuştuk ve işlerin hangisinin yüce Allah'a daha sevimli olduğunu bilsek onu yaparız dedik. Bunun üzerine yüce Allah sonuna varıncaya kadar şu ayetleri indirdi. Saf 1'den 3'e kadar. Göklerde olan şeyler de. Yerde olan şeyler de Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazava sebep olur. ve Vesselam da bunları bize sonuna varıncaya kadar okudu. 2396 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Allah evinden kendisini oradan sadece Allah yolunda cihad etme ve onun sözlerini doğrulatma gayesi güderek çıkan kimseyi cennetine sokmayı veya içinden çıkmış olduğu halde evinde elde edeceği sevapla yahut sevap ve ganimetle geri çevirmeyi üstlenmiştir. 2397 Cabir'den Ya Resulullah hangi cihad daha üstünden denildi edildi aleyhissalatü vesselam? Atı öldürülen ve kendi kanı da akıtılan... Böyle cemaliyle canıyla Allah yolunda cihad ederken şehit edilen kimsenin cihadı buyurdu. 2398 Ebu Hureyre'den ve Vesselam'a işlerin hangisi daha üstündür diye sorulduğunda o da Allah'a iman etmek. Sonra Allah yolunda cihad etmek. Sonra Riya günah karışmamış makbul hac buyurdu. 2399 Muaz Bin Cebel'den Aleyhissalatü Vesselam kim Allah yolunda devenin iki sağım arasında süre kadar savaşırsa ona cennet vacip olur buyurdu. 2400 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bir gün onlar oturuyorlarken onların yanına gelip şöyle buyurdu. Size mertebe bakımından insanların en hayırlısını bildireyim mi? Evet ya Resulullah dedik. Atının başını ölünceye veya öldürülünceye kadar Allah yolunda tutan adam. Peki size mertebe olarak ona yaklaşanı bildireyim mi? Biz de evet ya Resulullah dedik. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek ve insanların kötülüklerinden uzaklaşmak üzere bir vadiye çekilen kişi. Peki size mertebece insanların en kötüsünü bildireyim mi dedi? Biz de evet ya Resulullah dedik. Büyük Allah hakkı için isteyen ama onun hakkı için kendisinden bir şey istendiğinde de sevmeyen kimse buyurdu. 2401 İmran bin Hüseyin'den Aleyhissalatü Vesselam'a kişinin Allah yolunda savaş safında kalması kişinin 60 sene ibadet etmesinden daha faziletlidir buyurdu. 2402 Abdullah bin Süleyman'dan Malik bin Abdullah Habib bin Mesleme'ye bir atı yularından çekerek yaya giderken rastlamış ve binsen ya Allah sana binek vermiş demiş. O da muhakkak ki ve vesselam kimin ayakları Allah yolunda tuzlanırsa Allah onu cehennem ateşinde haram kılar buyurmuş. 2403 Sehil bin Sa'dan Aleyhissalatü vesselam andolsun ki Allah yolunda sabahleyin bir kere yürüyüş ile Allah yolunda akşamleyin bir kere yürüyüş dünya ve içindeki şeylerden daha hayırlıdır 2404 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rızasını gözeterek Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur ki Allah onun yüzüyle cehennem ateşinin arasına 70 yıllık mesafe kadar uzaklaştırmış olmasın 2405 Ebu Reyhane'den ve Vesselam ile beraber bir savaştaydım. Derken bir gece onu şöyle buyururken işittim. Cehennem ateşi Allah yolunda uykusuz kalan göze haram kılınmıştır. Cehennem ateşi Allah korkusundan yaş boşanan göze de haram kılınmıştır. 2406 Amr el-Cüheyni'den Aleyhissalatü Vesselam Allah bekçilerin bekçisine yani askerlerin nöbetçisine merhamet etsin. 2407 Ebu Mesut El Ensari'den. Bir gün bir adam yularlı dişi bir deve getirip bu Allah yolunda bağışlandı dedi. Ali sallallahu aleyhi de sana onun karşılığında kıyamet günü hepsi de yularlı olan 700 dişi deve verilecektir buyurdu. 2408 Sa'sab bin Mavi'den. O şöyle dedi. Ebu Zere kendisine ait bir deveyi boynunda bir kırba olduğu halde sürüyorken rastladım. Ve Ebu Zer, ne malın var, malın ne dedim, o da amelim var dedi. Ben tekrar ne malın var, malın ne dedim, o da yine amelim var dedi. O zaman ben, bana aleyhissalatü vesselamdan işittiğim bir hadis rivayet et dedim. O da, Allah yolunda bir çift mal harcayan hiçbir Müslüman yok ki, cennetin kapıcılar ona koşup onu cennete kendi kapılarından girmeye çağırmış olmasınlar buyurdu. 2409 Ukbe bin Amr'dan. O şu ayeti yani siz de o düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Enfal 30. 60. ayeti okuyup ve dikkat edin şüphesiz bu kuvvet ok atmaktır. Demiş. 2410 Ukvebin bin Amr'dan. Resulullah Şüphe yok ki Allah Azze ve Celle tek okla üç kişiyi yani yapımında hayır niyetinden ustasını, onu ihtiyacı olana yardım olarak vereni veya onu atacak olan kimseye uzatanı ve onu atanı cennete sokar. Aleyhisselatü Vesselam, atmayı ve bilmeyi öğrenin. Şüphesiz atmayı öğrenmeniz bana bilmeyi öğrenmenizden daha sevimli gelir. Erkeğin kendisiyle meşgul olup oynadığı her şey boş, sadece erkeğin yayına atması atını eğitmesi ve hanımı ile oynaması hariç. Çünkü bunlar hak şeylerdendir, sevap kazandırır. Atmayı öğrendikten sonra onu bırakan kimse, onu kendisine öğretene nankörlük etmiş olur. 2411 Ebu Hureyreden: Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yarar, yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki Allah onu kıyamet günü yarası kokusu mis kokusu, rengi kan rengi olduğu halde kanıyorken kendi olmasın. 2412 Sehil bin Huneyf babasından o da dedesinden. Ali Selatü vesselam kim samimi bir kalple Allah'tan şehitlik isterse Allah onu döşeğinde ölse de şehitlerin derecelerine ulaştırır. Ya Rabbi bizlere şahadeti nasip eyle. 2413 Ebu Hureyri'den Aleyhisselatü Vesselam, şehit öldürülme acısını ancak birinizin cimcikleme acısını hissetmesi gibi hisseder. 2414 Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam, ölüp de cennete girdikten sonra sizin yanınıza bu dünya ile içindeki şeyler kendisinin olarak geri dönmeyi arz edecek hiç kimse yoktur, şehit hariç. Çünkü o göreceği sevaptan dolayı arz edecek ki şu kadar kere dünyaya geri dönüp tekrar öldürürsün. 2415 Mesluk'tan biz Abdullah'a şehitlerin ruhlarını sorduk. O da şöyle dedi. Şehitlerin ruhları kıyamet günü Allah katında bir takım yeşil kuşların kursaklarındadır. Onların arşa asılı kandilleri vardır. Hangi cennette nerede isterler sonra da dolaşır. Sonra kandillere geri dönerler. Derken Rabları onları yukarıdan bakar ve bir ihtiyacınız var mı? Bir şey istiyor musunuz buyururuz. Onlar da hayır sadece dünyaya dönüp bir kere daha öldürülmemiz hariç derler. 2416 Utbe bin Abd es Ali Aleyhissalatü Vesselam, savaşta öldürülenler üç çeşittir. Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mümin, o düşmanla karşılaştığında savaşı nihayet öldürülür. İşte bu denemiş şehit, Allah'ın arşının altındaki çadırındadır. Peygamberler ona sadece peygamberlik derecesiyle üstün gelirler. Öldürülenlerin ikinci çeşidi, iyi bir işle diğer bir kötüsünü birbirine karıştıran mümindir. O canıyla malıyla Allah yolunda cihad etmiş, düşmanla karşılaştığında öldürülünceye kadar savaşmıştır. Günahlarını ve hatalarını silip süpüren bir yıkama ve temizleme. Muhakkak ki kılıç hatalar yok edip sükürücüdür. Bu kimse cennetin kapılarının hangisinden isterse oradan cennete girdirilir. Öldürlenlerin üçüncü çeşidi canıyla malıyla cihad eden münafıktır. O da düşmanla karşılaştığında öldürülünceye kadar savaşmış ama bu kimse cehennem ateşindedir. Zira kılıç münafıklığı silmez. 2417 Abdullah bin Ebu Katadi'den ve Vesselam bir gün kalkıp bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra cihadı söz konusu etti ve farzayın ibadetleri hariç ondan daha fazla etti hiçbir şey bırakmadı. O zaman bir adam kalkıp Ya Resulullah! Allah yolunda öldürülen kimse hakkında ne buyurursun? Bu öldürülüş onun günahlarını bağışlatır mı? ve Vesselam Evet sabrederek sadece Allah'ın rızasını umarak düşmana doğru giderek ondan geri çekilmeyerek savaşıp öldürüldüğünde öldürülüş onun günahına kefaret olur. Sadece borç hariç. Çünkü o bana Cibril'in söylediği gibi ondan dolayı hesaba çekilecektir. 2418 Safran bin Ali Aleyhisselatü Vesselam veba hastalığından ölmek şehitliktir. Suda boğulmak şehitliktir. Savaşta öldürülmek şehitliktir. Karın hastalığından ölmek şehitliktir, loo iken ölmek şehitliktir. Buyurdu. 2419 yine aynı. 2420 saatbine bu vakastan. Biz Ali sallat ve sallam ile beraber savaşırdık da o zaman bizim şu dikenli ağacın meyvesi ile asma yaprağından başka yiyeceğimiz olmazdı. Bu sebeple içimizden biri koyunun dışkı çıkarması gibi birbirine bulaşmayan dışkı çıkarırdı. Şimdi Esadovlar beni namazı güzel kıldırmadığımı iddia ederek ayıplar oldu. O halde ben gerçekten zarar etmişim. Amelim de boşa gitmiş. Evet. 2421 Kuba'de İbnü Samit'ten. Ali Selatü vesselam kim Allah yolunda savaşında sadece bir deve ipi elde etmeyi, yani dünyevi bir menfaat sağlamayı niyet ederek savaşırsa ona niyet ettiği şey verilir hadis okurken arkadan birçok gürültülü sesler gelebilir. Ne yapalım? Dükkanı erken açınca bizim Hacı Bayram esnafı gelince böyle danaların böğürdüğü gibi böğürmeyi çok sever. Maalesef. 2422 Muaz Bin Cebel'den Aleyhisselatü Vesselam savaş iki çeşittir. Allah rızasını isteyerek savaşan başkana itaat eden Kıymetli olan malını veya canını Allah yolunda sarf eden, ortağı, arkadaşa kolaylık gösteren, bozgunculuktan ve haksızlıktan uzak duran kimseye gelince, onun uykusuyla uyanıklığının hepsi sevaptır. Övünmek, gösteriş ve şöhret için savaşan, başkana isyan eden, yeryüzünde bozgunculuk yapan kimseye gelince ise o hayır ahirette kendisine yetecek kadar sevapla geri dönmez, savaştan eli boş döner. 2423 Ebu Umame'den ve Vesselam ne savaşmış ne bir savaş diye ihtiyacı olan şeyleri vermiş ne de bir gazinin ailesinin işlerinde onun yerini hayırlan tutmuş olmayan kimseye Allah kıyamet gününden önce bir musibet ulaştırır 2424 Zeyd bin Halid el-Cüheyni'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah yolunda savaşan bir kimseye ihtiyacı olan şeyleri verir ve işlerinde onun yerini tutarsa Allah ona o savaşçının sevabından aynısını yazar. Bununla beraber o savaşçının sevabından da hiçbir şey eksiltmez. 2425 Ebu İshak'tan Ben Elbera'ya şu ayet yani müminlerden oturup cihada gitmeyenler ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmaz ayeti indiğinde Aleyhissalatü Vesselam Zeyd'i çağırdı. O da bir kürek kemiği getirip onu yazdı. İbni Ümmü Meklum ise bir özünün amalığını dile getirdi. Bunun üzerine ayet, Özür sahibi olmayan müminlerden oturup cihada gitmeyenler ile mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmazlar şeklinde indi. Nisa Osmanlı. 2426 Enes'ten bana Ümmü Haram Binti Milhan'dan anlattı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam onun evinde öyle uykusuna yattı ve derken gülerek uyandı. Ben ya Resulullah seni ne güldürdü dedim. Ümmetimden bir topluluğu şu denizin üstündeki gemilere tahtlar üzerinde hükümdarlar gibi binmiş cihada gidiyorlarken gördüm. Ben ya Resulullah Allah'a beni onlardan kılması için dua et dedim. O da sen onlardansın dedi. Sonra yine uyudu ve derken gülerek uyandı. Ben ya Resulullah seni ne güldürdü dedim. Ümmetimden bir topluluğu şu denizin üstündeki gemilere tahtlar üzerindeki hükümdarlar gibi binmiş cihada gidiyorlarken gördüm. Ben ya Resulullah Allah'a beni onlardan kılması için dua et dedim. O da sen öncekilerdensin buyurdu. 2427 Ümmatiyeden Ben ve Selam ile birlikte bazı savaşlara katıldım. O savaşlarda yararlıları tedavi ediyor, askerleri yemek yapıyor ve eşyalarına göz kulak oluyordu. 2428 Ayşe annemizden Aleyhissalatu vesselam bir yolculuğa çıkacağı zaman hanımlar arasında kura çeker. Bir defasında kura Ayşe ile Hafsa'ya çıkmıştı da ikisi Aleyhissalatu vesselam ile birlikte yolculuğa çıktılar. 2429 Ebu Salih'ten Doğrusu ben Ali ve vesselam'dan duymuş olduğum bir hadisi yanımdan ayrılıp gitmenizi istemediğim için sizden saklamıştım. Sonra bana herkesin kendisi için uygun bulduğunu seçmesi için onu size rivayet etmem uygun göründü. Ben gerçekten ve Vesselam'dan Allah yolunda düşmana karşı bir gün nöbet beklemek, onun dışındaki yerlerde bin gün nöbet beklemekten daha hayırlıdır buyurdu. 2430 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam'ı her ölünün amel defteri mühürlenip kapatılır. Sadece Allah rızası için düşman sınıfında nöbet bekleyen hariç çünkü onun ameli öldükten sonra diriltilinceye kadar çoğaltılır. derken işittim. 2431 Ur ve El Bari'den. Aleyhissalatu vesselam Allah yolunda tutulan atların perçemlerinde kıyamet gününe kadar hayır yani sevap ve ganimet düğümlüdür buyurdu. 2432 yine aynı. 2433 Ebu Katade el Ensari'de. Bir adam Ya Resulullah ben gerçekten bir at satın almak istiyorum. Hangisini alayım? Aleyhissalatü vesselam Üç duda beyaz, üç ayağı sekili sağ ön ayağı sekizsiz olan siyah bir at veya bu şekilde nişanlı olan yelesi ve kuyruğu siyah doğru bir at satın al ki savaşta ganimet alasın ve kurtulasın savaşta kutlasın buyurdu. 2434 İbn Ömer'den Ali Selat ve Selam yarışa hazırlanılmış atlar arasında Hafsa'dan Seniye'ye, yarışa hazırlanmamış olanlar arasında ise Seniye'den Züreyka oğulları mescid kadar yarış yaptırırdı. İbn Ömer de bu hazırlanılmış, hazırlanılmamış atlarla yarış yapanlar arasındaydı. 2435 Ebu Lebitten. El-Haccet zamanında El-Hakem bin Yusuf Basla emiriyken atlar koşturuldu. Biz de ödüllü yarış yerine geldik. Ebu Lebit derken atlar gelince demiştik ki Enes'e doğru gitsek de ona sorsak acaba ve Vesselam zamanında ödüllü at yarışı yapılır mıydı? Bunun üzerine biz Ez-Zaviye'de köşkündeyken onun yanına gittik ve ona sorduk. Ebu Hamza ve Vesselam zamanında ödüllü at yarışı yapar mıydınız? Aleyhissalatü Vesselam ödülle at yarışı yaptırır mıydı? O şöyle dedi, evet. Vallahi o gerçekten Sefa isminde bir at üzerine yarış ödülü koydu da bu at halkı geçti. O da buna sevindi, bundan hoşlandı. 2436 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle şehad edin buyurdu. 2437 Mugire bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimden bir topluluk muhalif insanlara üstün gelmeye devam edecektir. Nihayet onlar galip iken Allah'ın kıyamet veya müminlerin ruhlarının olunması emri gelecektir. 2438 Ömer İbnül Hattab'dan Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimden bazı insanlar hak uğrunda üstün gelmeye devam edeceklerdir. 2439 Ebu Zerden Aleyhisselatü Vesselam Muhakkak ki benden sonra ümmetimden Kur'an'ı boğazlarından öteye geçmeyerek okuyacak bir topluluk olacak. Bunlar okun vurulan avdan çıkması gibi dinden çıkacak. Sonra ona bir daha geri dönmeyecekler. Bunlar bütün yaratıkların en kötüleridir. Evet, cihat babı bitti. Bundan sonra Siyer babı inşallah.